cennete gidecek amel istirmeyi hıkkımıza nasip etsin. Hakta, iyilikte, takvada yarışacak kardeşler nasip etsin. Her türlü şerden bizleri uzaktırsın. Allah azze ve celle amellerde daim olmayı ve istikamet üzerine olmayı nasip etsin. Kardeşlerim bugün önemli bir konu üzerinde durmayı düşünüyorum. Geçen hafta Sülte Sılat Müstakimden bahsederken, bu yoldan şapan iki tane tayfeden bahsetmiştim. Birisi Yahudiler, birisi de Hristiyanlardı, değil mi? Birisi Dalale uğrayan, birisi de Gazabı tauryan falan. Allah Resulun Sılat ve Sülamanın da buyurduğu gibi, onlara diyor: Siz karışı karışına, arşını arşına ne yapacaksınız, uyacaksınız. Hatta diyor. Onlardan bir tanesi keler deliğine girse muhakkak bizim ümmetimizden de girecek bulunacaktır. Allah onların şerinden bizleri korusun. Onların yolundan gitmekten de bizleri belamıyorsun. Kardeşlerim, kitap ve sünnet bu benzemenin meydana geleceğini önceden haber verdiği halde maalesef bugün günümüzde İnsanlar dolu düzgün bunlara ne yapıyor? Hala benzeme yolunda gidiyorlar. Bakın biraz şöyle geriye baktığımızda boşma Harbi'ni hatırlıyor musunuz? Kosava, o taraftaki Müslümanların kırılmalarını. Hiç bunların böyle başında veyahut internet dünyasında oradaki insanların böyle biz de bunlara benziyorduk. Bunların yılbaşını kutluyorduk. Hatta onlara biz kızlar da veriyorduk. Onlar gibi giyiniyorduk. Onlar gibi bayramlara gidip geliyorduk. Onlar gibi artık kültüre sahip olmuştuk. Demelerine rağmen onlar bizden razı olmadı. Ve ilk fırsatta bizleri ne yaptılar? Tatlettiler. Tipinde birçok sözlerine ne yaparsınız? Duyarsınız. Ve hala daha toplu mezarlar çıkıyor. Görüyorsunuz başını takip ettiğinizde. Demek ki kitap ve sünnet kafirlere, müşriklere, hatta kitap ehline benzemenin meydana geleceğini önceden haber veriyor ve bunun yasaklamanın faydalı olduğu yönlerini bize ne yapıyor? Bildiriyor. Kardeşlerim kitap ve sünnette kıyamet gününe kadar bu ümmet arasında Allah tarafından peygamberimize gönderilen gerçeklere bağlı bir kısmın her zaman var olacağını ve yine bu ümmetin içinde hiçbir zaman sapıklıkta birleşmeyeceğini haber veriyor. Böyle olunca diğer ümmetlere benzemeyi yasaklamak hakka bağlı kesiminin artmasını, kökleşmesini ve imanın kuvvetlenmesini sağlayıcı etki yapıyor. Duaların kabul edilmesi olan Allah'tan bizleri de bu hakka bağlı kesimden eylemesini biliyoruz. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi siz diyor kendimize ne yapın? Dikkat edin. Siz haklı olduğunuz müddetçe yoldan çıkmış, sattımlar size ne yapamaz? Asla zarar veremez diyor. Öyleyse bizim önce dinimizi güzel bir tanımamız gerekiyor kardeşlerim. Eğer dinimizi tanımazsak bu sefer dini hakkıyla yaşayan insanlara dahi dahi çok rahatlıkla düşmanlık ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ayrıca bu yasaklama ile hiç kimsenin söz konusu, benzerlikten vazgeçmeyeceği faz edilse bile verilen bu bilgiler sayesinde bu çirkin tutumun kötülüğü bilinmiş ve buna inanılmış olacaktır ki oysa Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyi bilme ve bu konuda inan sahibi olmak da yararlı bir şeydir. Evet, her kadar bu bilginin gerektirdiği gibi davranılmamış olsa bile daha doğrusunu bilme ve inanma bilgiyle birlikte olmayan davranıştan daha önemli ve daha faydalıdır. Çünkü insanın iyiliği tanıyıp kötülüğün kötü olduğunu kabul etmesi ne iyiliği tanıyan ve ne de kötülüğün kötülüğünü bilen ölü kalbi bir kimse olmasından daha iyidir. Şimdi Allah-u Sala'nın Bukhari ve Müslim'in naklettiği bir rivayette İçinizden diyor her kim bir kötülük görürse onun olsun, eliyle değiştirsin, Bu fiili ortadan kaldırsın. Eğer buna gücü yetmezse onu ne yapsın? Diliyle değiştirsin. Kötülüğün kötü olduğunu ne yapsın? Dile getirsin. Eğer buna da gücü yetmezse kötülüğü kalbiyle ne yapsın? Değiştirsin. Yani o amelden, o fiilden nefret etsin. Ona nefret destirsin diyor. İşte bu da imanın nesidir? En zayıf derecesidir. Yani içimizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle tamamen ne yapacak? Ortadan kaldırmaya çalışacak. Peki kardeşlerim bizler ne yapıyoruz? Gördüğümüz etrafımızdaki bir münkeri, gerek evimizde, gerek en yakınlarımızda, gerek sokakta, gerek işimizde, gerek rızkımızda, gerek arkadaşlık ilişkilerimizde bu üçüne dikkat ediyor muyuz? Hı? Etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Eğer bunu yaparsak bu sefer dalalete uğrayan gazabı uğrayan insanların yolundan değil o kıyamete kadar haf taife olan o tayfenin izinde giden insanlardan oluruz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu rivayetin başka bir kısmında bunun kötülüğe karşı kalple nefret duymanın ötesinde hardal tanesi kadar insanda iman nedir? Yoktur eğer kalbinde bu tür yapılan bir şeylere, münkerlere burada hissetmiyorsa artık iman da o insanda ne yapmamış? kalmış. Kalbin kötülüğe karşı çıkışı, söz konusu davranışın kötü olduğuna inanması ve bu yüzden o davranışta nefret etmesi gerekir. Bu durum meydana gelince kalpte iman var demektir. Buna karşılık kalp bu doğruyu tanıma ve kötülüğe çıkma yeteneğini kaybedince, iman da ortadan ne yapıyor? Kalkı veriyor. Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde ne diyor? Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Demek ki Müslüman imanı sevdi mi, küfrün, fıskın, isyanın hepsinden ne yapacak? iğlenecek Bakın daha dün ee, yaşamış olduğumuz şu toplumda bir televizyon diye bir illet vardı. Yılbaşı olduğunda ne yaparlardı? Dansöz çıkarırlardı. Doğru mu? Evet. Mane oldular mı buna? Kimse mani olma yoluna gitmediği gibi zelpten oturdu baktı. Ufacık çocuklar da peşinden baktı mı? Bugün o çocuklar bugünün büyüğü oldular değil mi? Bugün televizyonların hepsi dansözlerin olduğu yer oldu mu? Bakın bu münkerlere mani olunmadığı müddetçe hem kendimizi hem de neşlimizi ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla kaybedebiliriz. Ayrıca insan bir günahı ısrarla işlemeye devam ettiği zaman, onu sildirecek bir iyilik yapmadığı halde bu günah için istiğfar edebilir. Yaptığı işin günah olduğunu bildiği takdirde onu daha az işleyebilir ve işlenmesi durumunda da daha az istekli ne yapar? Olur. Çünkü dinimiz bir günah işlediğinde ne yapın? Bir iyilik yapın ki onu ne yapsın? Şişsin ve istiğfar edin diyor. Bütün bunlar bir yana kardeşlerim. Biz insanların kötülüğü bırakmayacaklarını, hatta yaptıkları kötülüğün kötülük olduğunu kabul etmeyeceklerini kesinlikle bilsek bile. Bu durum Peygamberimizin getirdiği mesajı halka tebliğ etmemize Onlara gerçekleri açıklamamızı engel değildir. Hani bazen diyoruz ya bu adam anlamaz. Buna ne atas anlatırsan anlat bu takmaz. İmanda etmez diyoruz. Diyoruz değil mi bunu? Ama dinimiz böyle demememizi emrediyor. Anlamasa bile sen ona hakkını anlat. Gündeme getir. Bunu get yapmanın birçok nedeni var kardeşlerim. Düşünün şimdi Avrupalı bazı kardeşler anlatmıştı. Bunlar kendi bayramlarının olduğu günler yapmış oldukları yiyecekleri, kestikleri bir şeyleri Müslümanlara hediye olarak gönderiyorlar. Müslümanlar da önceleri buna hiç dikkat etmeden yemişler. Şimdi sorularla geliyor. İşte biz onların kestikleri kurbanları yiyebilir miyiz? İşte bayramlarında kestikleri adadıkları falan. Şimdi Müslümanlar onlara kendilerinin Müslüman olduğunu tanıttıkları zaman onlar bu hareketleri artık ne yapamıyor? Yapamıyor. Yani ne olduğunuzu topluma ispatlayacaksınız ki o toplumun da size karşı davranışı ne yapacak? Sen Müslümansan, Müslümana göre hareket ve tavır meydana gelecek. Ama önce Müslüman kendi kimliğini gündeme getiremeyince dinini anlatacak bir ortamı da ne yapamıyor? bulamıyor. Bakın Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayette birçok bilginin görüşüne göre tebliğ zorunluluğunu iyiliği emredip kötü, kötülüğü yasaklama gereğini ortadan kaldırmadığını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Fiyamet gününe kadar bu ümmet arasında hakkı tutup destekleyen bir keşin her zaman bulunacak. Bu söylediklerimiz sırf ele aldığımız bu yabancılara benzeme konusuna da mahsus değil. Tersine Kur'an ve sünnette meydana geleceği önceden haber verilen her kötülük için nedir? Geçerlidir. Bakın Kur'an'da yer alan kafirlere benzemeyi yasaklayıcı delillerden bir tanesi de ey müminler sakın zayine demeyin. Yani bizi gözet demeyin. Onun yerine mu? Bize bak deyin. Kafirleri acı bir azap beklemektedir diyor Bakara 104'te. Bakın e, bu ayetin tefsirinde gelen açıklamada Yahudiler bu sözü ne için söylemişlerdi? Allah'la alay ediyorlardı değil mi? Haşa. Alay için kullandılar. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle müminlerin onlar tarafından kullanılan bu sözü kullanmalarını hoş görmemiş ve siz raiına demeyin, ondurma beyin, Bize bak diyerek Allah bizlere rahmet etmiştir. Bu da gösteriyor ki onların her türlü hal, hareket, sözlerinden bizleri ne yapıyor dinimiz sakındırıyor. Kardeşlerim Yahudi dilinde raiına çirkin bir küfür anlamına geliyordu ve bu yüzden de alay ediyorlardı. Yani bazı kelimeler vardır ki manası e, bizde farklı olabilir ama başka dillerde çok çok daha farklı ne yapabiliyor? Olabiliyor. Evet. Yahudi dilinde bu küfür manasında geliyor. Yine kafirlere benzeme yasaklanmış. Dinlerinde ayrılığa düşüp grup grup bölünenlerle senin hiçbir işin yok. Onların işi Allah'a kalmış, ileride onlar Allah'a yaptıklarını tek tek hesabını vereceklerdir. Evet, Allah bizleri birlik, beraberlik olmaya davet ediyor mu? Yahudi ve Hristiyanlar hep parça parça olmuşlar mı? Olmuşlar. Bugün Yahudilerin kaç parça olduğu belirsiz. İşte, onlara benzemeyin, parçalanmayın, bölünmeyin Kafirlere benzemeyin. Konumuzun adı bu zaten. Ee, Yahudiler 71. Kırışkıyanlar 72 diyor. Benim ümmetimde 73. Bu illa bölünecek manasında değil. Ama kıyamete kadar haktır. Kayıfe ne yapacak? Olacak diyor. Valla ve Celle diyor ki sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa saplanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Alimden 105. Yine Beyine suresinde kitap ehli ancak kendilerine açık delil geldikten sonra ayrılığa düşküler diyor. Yine biz Hristiyanlarız diyenlerden söz almıştık ama onlar uyarıldıkları konuda paylarını almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar onların arasında kin ve düşmanlık saldık. Allah ileride onlara ne yaptıklarını bir bir haber verecektir diyor. Mayide 14'te. Yine Allah Azze ve Celle hiç şüphesiz bundan sana indirilen gerçekler onların çoğunun azgınlığını, küfrünü artıracak. Bu yüzden biz onların araştırma kıyamet gününe kadar sürecek bir gün ve düşmanlık saldık. Maide Aklış'ta. Şimdi Hristiyanların tek vücut olduğunu mu zannediyorsunuz? Onların aynı günümüzde Müslümanların olduğu gibi birçok meşhetleri var. Katolik var, Protostan var, e, dört ana mezhebe ayrılmışlar. Ortodoks var ve bugün dünyadaki devletler topluluğu var. İşte NATO ittifakı, Kuzey bilmem ne, İttifakı, Rusya ittifakı, bunların hepsinin mezhep ittifakı olduğunu biliyor musunuz? Ve bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle biz bunların arasına kıyamete kadar aralarına ne yaptık? kim koyduk diyor. Eğer bunlar birlik, beraberlik olsa Müslümanları birkaç suda ne yaparlar? Doğarlar. Yani bu da bize Allah'ın nedir? Bir rahmetidir. Ama buna rağmen bunlar hak geldikten sonra, hakka olacağız diye söz verdikten sonra bölük görsük, parça parça oldukları halde ne yapmışlar? Bizler de bunlara aynı uymuşuz. Allah Resulü'nün, İslâet-i Resul Resul ben sizlere Kur'an ve sünneti bıraktı. Değil mi? Kim bunlara uğrarsa e, hak yoldan ne atmaz, Sapmaz dediği halde bizlere iki ağır emanet bıraktığı halde bugün insanlar kitap sünnet dışında her şeye ne yapmışlar? Uyar hale gelmişler. Bugün hangi mesele olursa olsun Kur'an sünnete mi gidiyor iş yoksa alimlere mi? Ve öyle şarlatanca insanlar da çıkmış ki onları güya savunan ahlakları yok. Kimi pazardan kaçmış, kimi ormandan kaçmış, kimi kendine e, imamım deyip ortaya çıkmış. Kimi şehre inmiş. Herkes bugün Şeyhülislam olmuş. Din hakkında bir şeyler söylüyor. Peki şahabeler ne diyordu kardeşlerim? Hangi mesele olursa olsun Allah ve Resulü bilir. Bugün bakın Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Ömer yolculuk yaptığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şurada eğlenmişti. Şurada biraz mola vermişti. İşte şurada dinlenmişti. Şurada su içmişti. Aynen bunlara uyuyor biliyor musunuz? Yani titizliğe bakın. Peygamberin yaptığı her hareketi yapmaya gayret ediyorlar. Ve onlar öyle bir ümmetti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sıkı sıkıya sarıldılar. Ve dini yaşadılar. Dini zirveye kadar getirdiler. Ve başkalarına benzeme değil, kendilerinden sonra gelenlerin kendilerine benzemesine örnek olan insanlar haline geldiler. Doğru mu? Ve evet. Allah ve kitabında ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman ederseniz. Yani sahabenin iman ettiği gibi. İşte onların imanına baktığımızda ise kardeşlerim, onlar kafirlerden hiçbir şey ne yapmazlardı? Özenmezlerdi. Ve o sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Resul ağzından çıkan her sözü hiçbir şey eleştirmeden, düşünmeden ve analiz etmeden hayatına geçirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bakın ee, sahabeler kitap ehliyle alakalı aralarında bir şey olduğunda, bir sıkıntı olduğunda, hemen peygambere giderler ve ondan ne duyarlarsa ona göre hareket ederlerdi. Allah Azze ve Celle, peygamber Rabbinden kendine indirilen gerçeklere inandı. Müminler de öyle. Hepsi Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Ve onun peygamberlerinden hiçbirini diyenden, ayırmadılar. Duyduk, işittik, itaat ettik. bunu senden mağfirettileriz. Dönüşümüz sanadır manasında gelen ayetlere iman edip hayatlarını ne yapmıştır? Geçirmişlerdir. Yine kardeşlerim, sahabeler inen bir ayette mesela Bakara suresinde 284. 285. ayetlerde kalbinizden ne geçerse Allah sizi onunla ne yapacak? Muhaise edecek. Yani hesaba çekecek ayet inince bu sahabeye zor geldi mi hiç kimse sokağa ne yapamadı? Çıkamadı. Akabinde Amin'e Resulü dediğimiz son iki kısım indikten sonra sahabe ne yaptı? Sokağa çıktı. Çünkü e, artık Allah Azze ve Celle indirmiş o ayetinde ne diyor? hiç kimseye gücünün üstünde hiçbir şeyi ne yapmayacağını, yükleyemeyi, yüklemeyeceğini söylüyor ve e, akabinde de duayla bitiriyor. Sahabeler de işittik, itaat ettik diyerek e, darblarına iman ediyorlar. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle Peygamberimizin niteliklerini anlatırken kitabında üzerlerinde daha önceden falan ağır yükleri ve taşıması zor sorumlulukları kaldır diye buyurarak onun kitap ehlinin sırtlarında bulunan ağır yükleri ve taşıması zor zorunlulukları ümmetin sırtından kaldırdığını belirtiyor. Evet. Ee, Yahudilerin ve Hristiyanların biliyorsunuz Kur'an okuduğunuz zaman onların başına birçok bela ve musibet geldi mi onlara o kadar çok yükümlülükler var ki bunların hepsi birden ne yaptı kalktı. Onlar her yerde namaz kılamazlardı biliyor musunuz? Nerede kılarlardı? Ya kilisede kılacak, ya da havrada. Bugün bizler istediğimiz yerde, temiz olan bir yerde namaz kılabiliyor muyuz? Yeryüzü, Yeryüzü bize mescit kılındı. Yine, eğer Allah'ın yarattığı nimetler yüzse bunun altmışı bunlara ne yapılmıştı? Haram kılınmıştı. işlemiş olduğu günahlara bina edin. Ama Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etti ve bize birçok şey ne yapıldı kardeşlerim? kılındı. Ama buna rağmen bu ümmet içinde haramları zorlayan insanlar çıkıyor mu? Hı. Çıkıyor maalesef. Düşünün onlar e, onlara hayvanların iç yağı haram kılınmışken onlar ne yaptılar? Erittiler, parasını yediler. Biz iç yağ yemiyoruz ki dediler. Ne yaptılar? Allah'ın haramını Kendilerine göre helal ettiler. Peki bizde ne var? Bunun benzeri var mı cevap verecek? Evet. Mesela bizim tercihlerden bu nemalar telefon hıca söylemiş hasta ama sen bunu yeme telefon al kullan Hani yememiş olursun. yani. Hani Yemediğiniz, kullandığınız gibi bu toplumda da kardeşimizin dediği gibi nema dediğimiz nemanın ne olduğunu biliyor musunuz? Devlet e, veyahut da çalışan işçilerden belli bir para kesildi kardeşlerim. Bu paralar yıllar sonra bunun ne maçı diye insanlara ödemeler yapılmaya başladı. Şimdi 3 kuruş, 5 kuruş belki bir şey fark etmiyor da bu 3 milyar, 5 milyar falan oldu mu imtihan başlıyor. Yani Bırakalım mı bu para şimdi burada diyor. Alayım da alanlar alanların hepsine yakalıyor haram lokma, İsa'nın kursağından geçtiği zaman, hadis-i şerifte ne diyor? Helal da belli, haram da belli. Bunun içine dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar? korur diyor. Dikkat etmeye. Yani bunun gibi birçok meseleleri ele alıp baktığımızda bizim toplumumuzda da çarpırtarak bunları ne yapmışlar? Hepsi gündeme gelmiş. İşte başkalarına benzememe geçmiş ümmetlere benzememe, onlara e, muhalefet etme. Bize ne yapılıyor? Emrediliyor. Bayet-i Allah Azze ve Celle diyor ki Ey müminler! Sakın Yahudiler ile Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o artık onlardandır. Maide 51'de. Bugün yılbaşı yaklaşmakta. Aslında normalde onlar yılbaşı kutlamaya başladılar diyorsunuz. Bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda caddelere dikkat ediyor musunuz? Ağaçlara, alışveriş yaptığınız dükkanlara. Hep böyle bir ışıklandırma, onlara bir özenti var mı? Hiç soruyor musunuz? Siz Müslüman mısınız, değil misiniz diye. Bir Müslüman olarak görmüş olduğunuz bir münkere müdahale ediyor musunuz? Yoksa kalbinizden nefret mi ediyorsunuz? Hangisi? Eğer bunlara müdahale etmezseniz, uygun bir dille mücadele etmezseniz sizde de iman diye bir şey ne yapmaz? Olmaz onlara benzeme var. Cenab-ı Hak bir ayette de Yahudileri dost edinen münafıkları kınayarak şöyle diyor Allah'ın gazabına uğramış bir kavmi dost edinenlere baksana Allah onlar için ağır bir azap hazırladı ve onlardan onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlar için ağır bir azap hazırladı ve onların akıbeti çok kötüdür diyor. Onlar bile bile yalan söylüyor, dostlukları ne yapıyorlar, bozuyorlar, Allah ve Resulüne tamamen düşmanlık yapıyorlar ve Allah'ın hizbini devamlı baltalamaya çalışırlar. Yani Mücadele Suresinin 14'te 22'ye kadar okursanız Yahudilerin ne kadar azgın bir topluluk olduğunu görürsünüz. Ve yine Allah Azze ve Celle onlar iman ettiler, göç ettiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaştılar. Ve onlarki yurtlarına göçenleri barınıp korundular, korudular. İşte bunlar birbirinin dostları verişi Kim bunlar? Şahabeler, muhacirler. Şimdi bugün öyle hale geldi ki Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların anlayışına ahlakına yaşantısına, düşüncesine bürünerek ne yaptılar? Bir Müslüman bir yerden gelse, bir barındırmaya çalışsa ya mümkün değil bir Müslüman alıp dairecek, onu ne yapmaz? Bu duygular kalktı mı, kalkmadı mı? Kalktı. Ama bakın, Mekke'den veya değişik bir yerden gelen Müslümanları Medine'deki muhacirler nasıl ağırladı kardeşler? evini böldü, malını böldü değil mi? Her şeyini paylaştı. Vallahi Allah Azze ve Celle onlardan ne yaptı? Razı oldu. Biz de iman konusunda onların kardeşliğini sağlamadığımız müddetçe mümkün değil. Mümkün değil imanımızı ispatlamamız. Mümkün değil. Ama onların iman ettiği gibi iman etmek istiyorsak onların öğrendiği dini de ne yapacağız? Öğreneceğiz ve Yahudi ve Hristiyanların dostluğu gibi, sevgisi gibi, dünyaya bakışı gibi ne yapmayacağız? Bakmayacağız. Mesela e, hadis-i şeriflerde, şu hadisi hatırlarsınız. Adamın birisi diyor ki, ben diyor bu gece çıkacağım, zekat vereceğim. Gece karanlıkta zengin bir adama zekat veriyor. Hatırladınız mı hadisi? Sabah herkes alay ediyor, adamın birisi çıkmış enayi zengine para vermiş. Adam diyor ki gece çıkacağım yine vereceğim. Gece çıkıyor bu sefer bir hırsıza zekat veriyor. Sabah ne yapıyor? İnsanlar o verenden alay ediyorlar. Gece hırsıza para verilmiş. Adam diyor ki gene çıkacağım. Bu sefer kime dek geliyor? Bir fahişe dek geliyor. Ona zekatını veriyor. Bu sefer insanlar yine alay ediyor. Ama akabinde ne oluyor? Zengin hırsız ve fahişe almış oldukları o paranın neticesinde hidayet veriyorlar. Zengin diyor ki ben hep mal biriktirdim, hiç başkasına bir şey vermedim, hiçbir iş yapmadığım halde, ticaret de yapmadığım halde Allah bana bu malı ne yaptı? İkram etti demek ki Allah'a hatırlamak gerekirdir ve tövbe ediyor. Hırsız ben diyor insanların diyor parasını haksız yere malını alırdım diyor. Ama hiçbir iş yapmadığım halde Allah bana bunu nasip etti diyor. Faise ben etimi satardım diyor. Halbuki hiçbir iş yapmadan Allah bana bunu ne yaptı? İkram etti diyor ve hepsinin hidayetine ne yapıyor? Veysil oluyor. Ama Yahudi ve Hristiyanlarda bakın kardeşlerim hep çıkarılmadır. İşte Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayeti kerimelerde ve Allah Resulü ve Vesselam sözlerinde Onların her türlü bayramlarından, her türlü yaşayışından, sevgi ve dostluk gibi farklı ilgili duygularda tamamen bunlardan farklı hareket etmemizi emrediyor. Onlara zıt düşeceksin. Görünüş bakımından ortak olmayacaksın. Düşünce bakımından onlarla ne yapmayacaksın, ortak olmayacaksın. Bakın, Allah kendisinden razı olsun, emire müminin Ömer halifeyken bir genelde yayınlayarak bütün emirlere sizin diyor tabiatımızda ki Yahudi ve Hristiyanlara emredeceksiniz. Hiçbiri çocuklarına, doğan çocuklarına Müslüman ismi koymayacak. Okudunuz değil mi bunu? Duydunuz mu? Neden Ömer böyle bir şeye gidiyor? Hiçbir Yahudi, Hristiyan kadın Müslüman kadının giyindiği gibi giyinmeyecek. Ve çocuklarına da kesinlikle Müslüman ismi ne yapmayacak? Koymayacak. Neden biliyor musunuz kardeşler? Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar o çocuklar büyüdüğünde atları bizim işimiz bizim yanımıza çok rahatlıkla ne yapacak? Girecek, çıkacak, hainlik yapabilecek. Kadınları bizim kadınlarımız gibi giyinip birçok illegal işler ne yapabilecek? Yapabilecek. İşte bunun için Ömer onlara ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Herkes kendi giysi neyse öyle giyecek diye. Ve Müslümanları da onlara özenmekten e, şakındırmıştır. Evet. Kur'an'ın buyruğu, hürmetin buyruğu, Yahudi ve Hristiyanlara ters düşeceğiz kardeşlerim. Kafirlere ters düşecek. Onlara özenilmeyecek ve bu konuda çok çok titizlik yapılacak. Mesela bakın, Allah Resulü'nün ve Resulü'nün Yahudi her Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Sizler onların yaptığının tersini yapınlar. Okudunuz değil mi bunu? Yani Allah Resulü'nün ve Resulü'nün doğrudan onlara ters düşülmesini kesinlikle diyor. Bakın onların papazları saçlarının ve sakallarının bembeyaz olmasına çok özen gösterirler ve insanların karşısına böyle çıkmak isterler. Doğru mu? Bize ne diyor dinimiz? Boyayın. Onlara ne yapın? Muhalefet edin. Çünkü saç ve e, sakal beyazlanması hakikaten toplumun içine girdiğinde de insanlar da bir saygınlık gündeme getirmez mi? Ya şuna bak. Hatta rüyasında bile ben bugün diyor ak sakallı, uzun sakallı, ak saçlı birini gördüm. Lan bir saçı boyanmış birini <gülüyor> kınalı. Yok. Böyle bir evliye görmüşse de rüyasında illa ne yapar? Ona benzetme yoluna gider. Halbuki o gördüğü kimmiş? Bir düşünmek lazım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet edin diyor. Buradaki ifadede açıkça anlaşılıyor ki saçları boyama emrinin gerekçesi sadece ve sadece ne isimmiş? Yahudi ve Hristiyanlara ters düşme. Yahudi ve Hristiyanlara ters düşme. Asıl zengini, en güzeli kınağın, kınağın. İsterse kınanın renginde olsun, kınaların. Şimdi burada Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Siz onların yaptığının tersini yapın ifadesi. Bu ters düşme emrinin gerekçesinin Yahudi ve Hristiyanların saçlarını boyamamaları olduğunu gerektirir. Yani saçlarını boyayın. Çünkü o Hristiyanlar saç boyamamaları olduğunu getiriyor. Yani saçlarınızı boyayın çünkü onlar boyamamış Onların boyamaması olunca buradaki emrin gerekçesi o zaman biz ne yapıyoruz? Bunun tersiyle hareket etmemiz gerekiyor ki emri yerine getirelim. Onlara bence ne var? Aslında. Fakat şunu da belirtelim ki bu hadis onlara ters düşmenin seriatın amacı olduğunu ispatlıyorsa da bu durum onlara düşülen davranışın aynı zamanda yararlı olmasına engel değildir. Burada da iki nokta var. biri şu ki kardeşlerim, dış görünüş bakımından onlara ters düşmekle Allah'ın mümin kulları hesabına doğrudan doğruya saydışı var. Yani hiç yargılamadan benim dinim böyle diyor diye ne yapacak insan ona uyacak? Çünkü bu ne yapıyor? bu ayrılık zıt olma cehennemlik davranışlardan uzak kalmayı sağlıyor. Bu faydayı kalbinde nur bulanlardan kısmen de görebilir. Çünkü böyleleri gazaba uğramış ve sapıkların tutkunu olduğu ne yapıyor? Dinimizde ortaya çıkıyor. Yani gazaba uğrayan ve dalalete düşenlerden değil, bu sefer sıratı müstakimde olanlardan oluyor. İkinci noktaya gelince, Onların kimi adet ve gelenekleri ya zararlı veya yetersiz olduğu için e, yasaplanmış ve yararlılıkta kemale ulaşılsın diye zıtları önde olmuştur. Sebebi ise onların adet, gelenek ve görüşleri içerisinde bir tanesi bile yoktur ki ya zararlı ya da yetersiz olsun. Çünkü onların yürürlükten falmış, kalkmış olan gelenek ve görenekleri, davranışları zaten bizim için nedir? Zararlı olan bir şeydir. Öyleyse bizim her konuda onlara ters düşme bizim e, yararımızadır. Demek ki dinimiz Yahudi ve Hristiyanlara ters olmayı bize ne yapıyor? Terensip edinmeyi emrediyor. Bu konuyu biraz daha ilerletiriz ki iler, ilerletirsek Şöyle anlamamız gerekiyor. Kafirlik kalp hastalığına benzer. Hatta daha da bir ağır illettir. Kalp hasta olunca vücudun hiçbir azası tam anlamıyla sağlıklı ne yapmaz? Olmaz. Buna göre kalbi hasta olana hiçbir davranışı bakımından ne yapmayacaksın? Benzemeyeceksin ki sen de onun gibi kalbi ölü, hasta hale ne yapmayacaksın? Düşmeyeceksin. Eğer organlardan herhangi birindeki hastalığı fark edemiyorsan kökteki bozukluğun mutlaka dallara da etkisini göstereceğini bilmen gereklidir. Bu gerçeğin farkına varan kimse Allah'ın bu konudaki emirlerinin hikmetlerini, inceliklerini ne yapar? Anlar. Yani kafirler kalbi nedir? Ölü, hastalıklı insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar dört kitapta lanetlenmiş mi? Öyleyse bu lanetlik topluluğun yapmış olduğu her şeyden bizlerinde ne yapması uzak durması gerekir. Evet. Buna karşılık kalbinde hastalık olanlar sırf kafirlere ters düşmek için gelen emirleri kuşku ile karşılar ya bunların faydasını kavramadığı için kuşkuya kapılır veya bu emirleri yeryüzündeki egemenliği pekiştirmek isteyen kralların, hükümdarların buyruklarının benzeri sanır. Oysa peygamberlik egemenliği. Gerçi Allah'ın kimilerine verip kimilerinden geri aldığı egemenliğin doruk noktasıdır. Ve aynı zamanda peygamberlerin gerek dünya ve gerekçe ahiret ile ilgili e, söylemlerine uyan kullar için yararlılığında doruk noktasıdır. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü'nün Resul yanına Ebu Bekir'in babası geldiğinde Ebu Kuhase saç, sakal, bembeyaz aldı değil mi? Mekke'nin Fethi günü. Allah Resulü ne diyor? Götürün şu ihtiyarı, saçını, sakalını ne yapın? Değiştirin diyor, kınalayın diyor. Bu da gösteriyor ki ihtiyar tanışmaya geliyor bakın. İhtiyar birisi götürün onun saçını, sakalını ne yapın? Değiştirin diyor. İhtiyarlığı ak e, saçlılık görüntüsünü ne yapın? Değiştirin. Kitap elgine benzemeyin diyor. Evet. Bu da bizim için çok çok önemli meselelerden bir tanesi. Yine misal Allah Resulü'nü müşkütler gibi olmayın. Büyüklerinizi kısaltın. Sakarlarınızı ne yapın? Uzatın diyor. Görüldüğü gibi bu hadiste müşriklere ters düşmeyi kayıtsız sarsız bir şekilde emrettikten sonra büyüklerinizi kısaltın sakalinizi azat edin yani her ne kadar ters düşme tutumu belirli bir davranışa bağlanıyorsa da müşriklere ters düşme ifadesi burada ne yapılıyor? şart koşuluyor. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam misafirini ağırla, ona yemek ver Onunla konuşuyor ve bir misafirin insan üzerinde hakkı nedir? Üç gündür ve ona verdiğin sadaka diyor. Ama onun dışında bakın Yahudiler ve Hristiyanların neleri vardır? Heh? Otelleri vardır. Misafirleri nerede ararlar? Otellerde ararlar, lokantalarda yediriciler. Müslümanlar böyle midir? Değil. Yani her davranış ne atmış insanların kardeşlerin değişmiş. Vallahi sılan işlâtı onlara tamamen ne yapın maalesef edin. Her meselede maalesef edin diyor. Bakın yine bir defasında diyor Ahmet bin Hamble en sevdiği etme konusunda görüşünü sordum. Bana dedi ki bu bir meclisi ateş adetidir. Kim bir karma özenirse o da onlardandır. Bugün biz erkeklere baktığımızda bütün enseleri böyle güzelce tıraş edilmiş kenarlara alınmış görüyor musunuz? Kimin adetiymiş bu? He? Yani hep bir muhalefet. Yine çocukların tıraşına bakıyorsunuz. Şurada saçlar duruyor. Suralardan ne yapıyorlar? Alıyorlar. veya değişik değişik. Halbuki bunlar da Yahudilerin çocuklarının saç şekillerinde bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çocuk geliyor sahabenin bir bakıyor ki şurada azıcık bir saç kalmış. Surada alabalık mu diyorsunuz? Bu diyor Yahudilerin çocuğunun diyor, yapmış olduğu. Saçı komple tıraş edin diyor. Yani komple aldırmayı emrediyor. Tıraş olduğunda da bu şekilde. Ve siz onlara ne yapın? Muhalefet edin. Yani görünüşte, giyinişte, saç şeklinde, bıyıkta, şakalda hep bir muhalefet ne yapmış dinimiz e, emretmiş ve bir kavme benzeyen o da onlardandır diyerek ağır hükmünü ne yapmış koymuş. Evet. Bakın yine sahabe diyor ki babam saçlarını kestirirken ensesini tıraş ettirmezdi. Kendisine bunun sebebini sorduğunda acemlere benzemeyin çünkü acemlere benzemekten yolunduk demiştir. Evet. Görüldüğü gibi kardeşlerim Müslümanlar söz konusu hareketin hoş olmayışını bazen kitap ehline benzemeye, bazen de acemlere özenmeye bağlıyorlardı. Bildiği gibi her iki gerekçede sünnetten belirtilmiştir. Çünkü Allah Resulü Sallallahu ve Sellem bizlere Yahudilere, Hristiyanlara ve acemlere benzemeyi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yine bakın geçen haftaki sohbette de zikretmiştim yanlış hatırlanmıyorsam sahabenin imanını anlatırken Allah Resulü bir gün namazdayken ayakkabılarını ne yapıyor? Çıkarıyor. Sahabe ne yapıyor? onlar da hemen çıkarıyor. Namazdan sonra soruyor. Neden çıkarttınız? Ey Allah'ın Resulü sana vahiy geldi. Zannettik. Ayakkabılarıyla namaz kılınmıyor zannettik. Biz de çıkarttık. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bugünkü konuyla alakalı burası. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabıları ve meskleriyle namaz ne yapmazlar? Kılmazlar. Sizler bunlara ne yapın? Maalesef dedi. Kılıyor musunuz ayakkabıyla namaz? He? Ortam yok değil mi? <gülüyor> Ortam yok değil mi? Ayakkabıyla kılacağınız. Peygamberin mescidine bakıyorsun. Halı var mıydı? Kul. Bugünkü mescidde nasıl? Ayakkabıyla bir gir bakayım, adam öldürürler vallahi. Böyle namaz kıldığımız için Cuma günü neredeyse ihtiyarın birisiyle öyle bir yani yıllardır hiç kavga etmemiştim. gene de etmedim Allah'a hamdolsun ama yani bana öyle bir muamele etti ki böyle namaz kıldığım için yani düşünün, bir müslümana saldırı sanki şeylerinde hazır böyle insanları bir de ayakkabıyla vuracak tamam. Bir gün kulakları çiğnesin, teyze namaz kılıyor dükkanda. ayakkabılarını çıkarmamıştı, öyle kılardı. Şimdi bir müşteri geldi, karıncacık, Kur'an istedi kadının biri onu da bilen Ben dedim hayır teyze ne gördün Şeytan gör? Şunu okuyayım, namaz kılıyor diyor. Niye kılınmaz mı teyze? Olur mu oğlum diyor. Ondan sonra adam da çıktı, bugün artık çekiyor, başlıyor, vesaire veriyor diyor. Kadın Eûz'u çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam ayakkabısına namaz kıldı diye Eûz'u çekiyor. İşte e, evet. Yani Allah-u Sala'nın İslam'ı onlara ne yapın? Ters düşün. Burada vermek istediğim nokta şurası. Kardeşler. Yani aslında bu ağlanacak halimiz. O Eûz'u çeken kim şimdi? Müslüman değil mi? Peki Neye düşman bu? Neye düşman olmuş? Bilen bildiğini anlatmazsa ortam ne oluyor? Cahillere kalıyor. Ve o cahil de bilerek yapan bir adama dahi en çekebiliyor. Yanındaki adam da bize ne diyor? diyor? Bunlar sapık diyor. Düşünebiliyor musunuz? Hakla amel eden insan tersiz oluyor. Sapık kim şimdi? Hakkı yerine getiren mi? getirmeyelim. Bakın burada görüldüğü gibi Yahudilerin pabuçlarını çıkarmaları Cenab-ı Hakk'ın Mursa'ya selam üzerine olsun. Pabuçlarını çıkar şeklindeki buyruğuna dayandığını e, söylerler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlara muhalefet edin. Yine kardeşlerim bizim orucumuzla kitap ehlinin orucunun arasındaki saat nedir? Sahur nedir? Nafil olsun, farz olucu olsun. Sahur yemeğini ne yapma? Bize tutma, yeme ne yapılmış? Emredilmiştir. Bizler de onlara ne yapacağız? Muhalefet edeceğiz. Bu muhalefetin yani e, tatbiki insan uyguladığında tadabiliyor. Tatmadığında bu sefer birçok sıkıntılarda ne yapıyor? Gündeme giyiliyor. Evet. Ya ya sevabından mahrum olduğun gibi onlara da muhalefet etmemiş olursun. Hem sevap alıyorsun hem de emret, zert, zik düşmüş olursun. Evet. Allah hepimize hayır versin. Yine onların birçok bu yönü şeyleri var. Ümmetim Yahudilere özenerek akşamı yıldızların doğusuna ve sabahı da Hristiyanlara özenerek yıldızların batışına kadar ertelemedikleri müddetçe hayırlı yoldadırlar. Bunun tahsiline girmek istemiyor. Ee, i̇ki tarafta da, bizde iftarda olan arkadaşlar var. E, vaktinde, yani namazın iftar vakti, namazın sahur vakti geldiğinde yapmak gerekiyor. Bunları geciktirdiğinde onlara ne yapma bir benzeme olduğu söyleniyor. Evet. Yine onlar da bir defa şimdi diyor sahabe, Akşam iftar etmeden iki gün arka arkaya oruç tutmak istemiştim. Eşim bişir bunu yapmama engel oldu. Vaktiyle aleyhissalatü vesselam böyle yapmama engel olarak bana böylesi Hristiyanlar yapar. Sizler Allah'ın emrettiği gibi oruç tutun ve Allah'ın emrettiği şekilde orucunuzu sona erdirin. Allah için orucu akşama kadar tamamlayın demiştir. Görüldüğü gibi kardeşlerim bu olayda Akşam iftar etmeden oruç tutmanın yasaklanmasına bu şekilde oruç tutmanın Hristiyan orucu olguyu gerektirir gösterilir ve tamamen ne yapılır yasaklanıyor. Allah hepimize hayır versin dinimize sahip çıkmayı hepimize nasip etsin Yahudilere ve Hristiyanlara karşı çıkmayı ve dinimizin emrettiği şekilde. E, hal ve hareket etmemizi bizlere masip etsin. Unutmayalım ki küçücük görülen bir ibadet ister bir temizlikte olsun ister bir e, muamelatta olsun, ister yapılan herhangi bir mesele olsun iddian edildiğinde muhakkak onlara ne vardır bir özenme, bir benzeme ve bu da insanların helak olmasına kadar bizleri ne yapıyor? Getiriyor. Bugün bakın Yılbaşı adı altında onların dini bayramları olmasına rağmen ne kadar görkemli kutluyorlar ve bütün insanlar da buna ne yapıyorlar? Özendiriyorlar. Bugün bakın, bizim kendi bayramımıza bakın. Allah Resulü ve Vesulam geçmişteki cahiliye bütün bayramları kaldırdım. Size iki tane ne yaptım? Bayram hediye ettim. Birisi Ramazan orucunun sonunda, şevvalin hilaliyle görülmesiyle Ramazan bayramı. ikincisi, ikincisi ise, zirhid ayındaki nedir? Nahır günü olan Kurban bayramı. Peki, iki bayrama bakın, bizim kutladığımız. Birini şekere çevirdiler mi? Birini de eti çevirdiler mi? İkisini de oyuncak ettiler mi? İhtilafları görüyorsunuz. Hiç başında ihtilaf var mı? kutlayamazsın bile diyemezsiniz biliyor musunuz? Bu kafirlerin bayramı. Bununla özenmeyin. Bunlara muhalefet edin. Ama bugün gidin mesela ulusta ben devamlı iş yerim orada olduğu için kuru yemiş fiyatlarına hiç bakıyor musunuz? İki misli. Bir de sıraya girenlere bakın. Meyve fiyatlarına baktınız mı? Hepsi arttı. Sanki yılbaşı günü meyve alınacak kuru yemiş alınacak Tondala çekilecek, oyunlar oynanacak bir adetmiş gibi, hemen hemen Müslümanın diye insanların çoğunun hayatına bu ne yapmış? Girmiş. Allah bizleri her türlü bidattan, her türlü e, dine ters hareketten beri buyursun. Allah subhanahu ve teala hepimizi sıratımız takımda eylesin. İstikamet üzerine eylesin. Gördüğü münkere mani olan ve münkerden razı zulmün insanlı kullardan eylesin. Bizi de neslimizi de tehlikeden ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla anlatmayı nasip etsin. Bu ayet ve